Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz vakitleri. Farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakitte bir şarttır. Şöyle ki, farz namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. Cuma namazı da öğle vakti içinde yerine getirilir. Bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. Vakit henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir. Vakti içinde yeniden kılınması gerekir. Vakti çıktıktan sonra kılınacak bir farz namaz ise, Eda değil, kaza edilmiş olur. Kaza ise her yönüyle Eda'nın yerini tutamaz. Bir namazın özlü olmaksızın kazaya bırakılması, Yüce Allah yanında büyük sorumluluk gerektirir. Sünnet namazlarla, cuma ve bayram namazları, vakitleri çıkınca kaza edilmezler. Sabah namazının vakti, İkinci fecirin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan zamandır. İkinci fecir sabaha karşı doğu tarafın ufkundan yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Bununla sabah vakti gerçek olarak girmiş olur. Bunun için buna fecri sadık denir. Bunun karşılığı birinci fecirdir ki gökte iki tarafı karanlık dörtgen bir çizgi şeklinde beliren bir beyazlıktır. Bu az sonra kaybolur. Arkasından bir karanlık gelir. Bundan sonra ikinci fecir meydana gelir. Bu birinci fecre sabahın gerçekten girdiğini göstermediğinden ve yalancı bir aydınlık olduğundan fecri kazip yani yalancı fecir adı verilmiştir. Bu fecir gece hükmündedir. Onun için bu vakitle ne yatının vakti çıkmış ne de sabah vakti girmiş olur. Öyle ki bu vakit içinde yiyip içmek de oruç tutan kimseye haram olmaz. Sabah namazını ortalık açılıp ağardığı zaman kılmak müstehaptır ve daha faziletlidir. Buna isfar denir. Şöyle ki ikinci fecin aydınlığı tam meydana çıkıp da gecenin karanlığının açılacağı zamandır ki atılan okun nereye düştüğünü atıcının görebileceği bir vakte kadar sabah namazı geciktirilme, geciktirilmelidir. Aynı zamanda kılınan bir sabah namazının fesada halinde o namaz güneş doğmadan önce sünnetiyle kılabilecek bir zamanda kalmalıdır. Yalnız kurban bayramının ilk gününde de bulunacak acılar için o günün sabah namazını hemen fecrin arkasından daha aydınlık, ortalık daha karanlık iken kılmak daha fazilettidir. Kurban bayramının ilk gününde de bulunacak hacılar için o günün sabah namazını hemen fecrin arkasından ortalık daha karanlık iken kılmak daha faziletlidir. Buna talih denilmektedir. Üç imama her zaman talih daha fazilettidir. Öğle namazının vakti, güneşin tam tepe noktasına geldikten sonra batıya doğru meyletmesiyle başlar. Güneşin tam tepeden batıya meyletmesi anına feyli zeval denir. Bu halde bulunan gölgeden başka, her şeyin gölgesinin ikisine çıktığı zamana kadar öğle vakti devam eder. Öğlenin bu son vaktine asr-ı sani derler. Bu İmam-ı Azam'a göredir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ile diğer üç imama göre, feyiz zevalden başka her şeyin gölgesi kendisinin bir misline ulaşınca öğle namazının vakti çıkmış ve ikindi namazının vakti girmiş oldu. Bu zamana da asrı evvel denir. Bu ihtilaftan kurtulmak için daha önce tarif edilen asrı saniye kadar geciktirmemelidir. İkindi namazında da asrı saniyede kılmalıdır. Cuma namazının vakti aynen öğle namazının vaktidir. Bu vakitlerin güzelce anlaşılabilmesi için bazı deyimleri bilmek gerekir. Şöyle ki, gündüz vaktine Arapça nehar denir. Nehar iki kısımdır. Biri nehar-i şeri yani şeri gündüzdür ki Fecr-i Sadık'tan güneşin batışına kadar devam eder. Diğeri de nehari örfi yani örfi gündüzdür. Bu da güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır ve nehari şeri'den kısadır. Öğle vakti güneşin zevalinin hemen arkasından başlar. Zeval ise Örfi gündüzün tam ortasına rastlar. Bu Örfi gündüz 10 saat kabul edilirse, tam 5'te zeval vakti olmuş olur ve görünüşe göre güneş yolun yarısını almış sayılır. Artık her şeyin gölgesi doğudan batıya doğru düşmekteyken bundan sonra batıdan doğuya doğru düşmeye başlar. İşte güneşin tam bu yarıdan sonra batıdan doğru düşmeye başladığı ana her şeyin yere düşen gölgesine de Feyli zeval denir. Fey aslında dönme manasındadır. Gölge batılan doğuya doğru dönmeye başladığı için bu adı almıştır. Şimdi tam bu zeval anında güneşe karşı dikilmiş olan bir metre uzunluğundaki bir şeyin gölgesini yarım metre kabul edilmiştir. Bu bir feyli zevaldir. fey zevaldir. Bundan sonra o şeyin gölgesi iki metre daha uzayda artarsa yani gölgesi iki buçuk metre olursa asrı saniye olmuştur. İmam-ı Azam'a göre öğle vakti çıkmış ve ikindi vakti girmiştir. fey zeval bulunan zaman ve yere göre uzayabilir ve kısalabilir. Belirsiz de olabilir. Şunu da ilave edelim ki, tam bu zeval anına rastlayan bir namaz caiz değildir. Bu bir kerahet vaktidir. Fakat namazın caiz olmadığı bu kerahet zamanı pek az bir vakitte mahsustur? Yoksa bundan biraz öncesinden mi başlar? Burada iki görüş vardır. Bir görüşe göre burada örfü gündüz esastır. Bu bakımdan tam zeval vaktine istiva vakti denir ki, güneş gündüz yarısı dairesi üstünde herkesin tam başı üstünde bulunur veya o hizaya gelmiş gibi görülür. İşte kerahet vakti de bu andan itibaren olmuş olur. Fakat diğer bir görüşe göre bu kerahet vaktinin belirlenmesinde esas olan şerî gündüzdür. Şerî gündüzde istiva vakti zeval vaktinden biraz önce meydana gelir. Buna göre kerahit zamanı da bu istiva vaktinden zeval vaktine kadar uzayan müddet olur. Örneğin Ocak ayının birinci günü Fez-i Sadakın doğuşu ezani saatte 12:50'de olsa güneşin batışı da 12'de olacağına göre şerî gündüz süresi 11 saat 10 dakika olur. Bugün de güneşin doğuşu 2:35'te olacağından, Örfi gündüzün süresi 9 saat 25 dakika olur. Bu durumda şerî gündüzün yarısı yani istiva zamanı fecirden 5 saat 35 dakika sonra olup güneşin doğuşundan 3 saat 50 dakika sonraya rastlar. Bu bakımdan şerî gündüzün yarısı zeval vaktinden 52 dakika önce olur. İşte bu 52 dakikalık süre bir kerayet zamanıdır. Harzen fıkı halimlerinin görüşü budur. Mekruh Vakitler bölümüne bakılsın. İkindi namazının vakti yukarıda açıklanan iki görüşe göre öğle namazının vaktinin çıkışından güneşin batışına kadar olan zamandır. Yazın öğle namazını biraz serinlik çıkıncaya kadar geciktirmek kışın da ilk vaktinde kılmak müstehaptır. İkindi namazında güneşin renginin henüz değişmeyeceği bir vakte kadar geciktirmek daima müstehaptır. Güneşin bu değişmesinden maksat Güneşin gözleri kamaştırmayacak bir duruma gelmesidir. Akşam namazının vakti güneşin batmasından başlayıp şafahın kaybolmasına kadar devam eden zamandır. Şafak, İmam-ı Azam'a göre akşamleyin ufuktaki kızartıdan sonra meydana gelen beyazlıktır. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed ve diğer üç imama göre ve İmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre şafak ufukta meydana gelen kızartıdır. Bu kızartı gidince akşam namazının vakti çıkmış olur. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Akşam namazının vakti dar olduğundan onu geciktirmek uygun olmaz. Bu namazı kızartının kaybolmasına kadar geciktirmemelidir. Yatsı namazının vakti yukarıda açıklanan iki görüşe göre şafağın kaybolmasından başlayıp ikinci fecirin doğuşuna kadar devam eder. Fecir doğunca yatsı vakti bitmiş olur. Yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. Gecenin yarısına kadar geciktirilmesi ise mübahtır. İkinci fecrini biraz öncesine kadar geciktirmek bir özür olmadıkça mekruhtur. Çünkü bu durumda yatsı namazının kaçırılmasından korkulur. İhtilaptan kurtulmak için de ufuktaki beyazlık kaybolmadıkça yatsı namazı kılınmamalıdır. Bulutlu günlerde sabah, öğle, akşam namazlarını biraz geciktirmeli, ikindi ve yatsı namazlarını da biraz erken kılmalıdır ki bu müstahattır. Vitir namazının vakti yatsı namazının vaktidir. Ancak Vitir konusu ile ilgili bir emirden dolayı vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Vitir vaktinin bu şekilde oluşu İmam-ı Azam'a göredir. İki imama göre vitrin vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Bu ayrılık üzerine şöyle bir mesele ortaya çıkar. Bir kimse yatsı namazını kıldıktan sonra elbisesini değiştirip başka bir elbise ile vitir namazını kılsa ve önceki elbisesinin temiz olmadığı anlaşılsa İmam-ı Azam'a göre yalnız yatsı namazını yeniden kılmak gerekir. İki imama göre ise her iki namazı tekrar kılması gerekir çünkü vitir namazı vaktinden evvel kılınmış olur. Bir insan uykudan uyanacağına güveni yoksa uyumadan önce vitir namazını kılmalıdır. Eğer uyanacağından emir ise, emin ise vitir namazını gecenin sonuna kadar geciktirmesi daha faziletlidir. Teravih namazının vakti sahih kabul edilen görüşe göre yatsı namazından sonradır. Sabah namazının vaktine kadar devam eder. Hem vitirden önce hem de vitirden sonra kılınabilir. Fakat yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınmaz. Kılınacak olsa tekrarlanması gerekir. Bayram namazlarının vakti sabahleyin Güneş yükselik de keranet vakti çıktıktan itibaren başlar ve güneşin istiva yani tam ortada bulunma zamanına kadar sürer. Ramazan bayram namazı bir özür sebebiyle birinci günün istiva zamanına kadar kılınamazsa ikinci günün istiva zamanına kadar kılınır. ...özür devam etse bile artık üçüncü gün kılınamaz. Kurban bayramı namazı ise bir özürden dolayı birinci gün kılınamazsa ikinci gün kılınır. İkinci günde bir özür sebebiyle kılınamazsa üçüncü gün istiva zamanına kadar kılınır. Bir özür olmaksızın bu bayram namazlarını ikinci ve üçüncü güne bırakmak kötü bir iş olur. Bu bayram namazlarını istiva anında ve istivadan sonra kılmak hiçbir surette caiz değildir, kazada edilmezler. Vaktin müsait olduğunu sanarak bir sünnet namaza başlamış olan bir kimse... İki rekat kıldıktan sonra farzın kaçırılacağından korkarsa başlamış olduğu namazı bırakmaz. İki rekattan sonra teşehhüde oturup sonra selam verir. Üçüncü rekatta ise dördüncü rekatta da kılar. Üçüncü rekatta ise dördüncü rekatta kılar. Sonra selam verir. Çünkü böyle başlanmış olan bir namazın yerine getirilmesi gerekir. Vakit namazın şartı olduğu gibi vücubunun da sebebidir. Bu bakımdan bir yerde namaz vakitlerinden biri veya ikisi bulunmasa, o vakitlere ait olan namazlar... ...o yer halkına farz olmaz. Bazı bölgelerde... ...yılın bir mevsiminde... ...daha şafak kaybolmadan fecir doğarak... ...sabah vakti girmektedir. Bu gibi yerlerde yatsı namazı düşmüş olur. Çünkü yatsının vakti bulunmamıştır. Abdest organlarından birini... ...veya ikisini kaybeden kimse için... ...bu organları yıkamamak zorunluluğunun... ...kalkması da bunun gibidir. Bu şekilde fetva verilmiştir. Bununla beraber... Fıkı alimleri bu gibi yerlerde bulunan Müslümanlar da beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür diye belirtirler. Bulundukları yerde bu namazlardan herhangi birinin vakti meydana gelmemiş olsa o namazı kaza şeklinde kılarlar veya beş vakit bulunduğunu kendilerine en yakın bir bölgenin vakitlerine göre o namaz için vakit belirleyerek namazı yerine getirmeye çalışırlar. Gerçek şu ki vakit namazın şartıdır, Bir sebebi ve bir alametidir. Fakat namazın asıl sebebi Allah'ın bir emri oluşudur ve ilahi nizamın arka arkaya devam edip gitmesidir. Bu bakımdan bütün Müslümanlar bu beş vakti kılmakla yükümlüdürler. Onun için bunları kılmaları gerekir. İmam Şafii'nin iştiharı da bu şekildedir. İhtiyata uygun olanı da budur. Uzun zaman güneşin bakmadığı veya doğmadığı bölgelerde namaz vakitlerinin böyle takdir edilip edilmeyeceği fikrinde fıkıh alimlerinin istilafı vardır. Bu gibi bölgelerde bulundukları kabul edilen Müslümanların oruçları ve zekatları hususunda yine böyle bir ölçü koymak uygun görülmektedir. Her gün beş vakit namaz kılmanın pek çok hikmetleri vardır. Biz burada yalnız şu kadarını arz edelim. İnsan sabahleyin sanki yeni bir hayata kavuşmuş, karanlıktan aydınlar çıkmış olur. Yeni bir çalışma gayreti içine girmiş olur. İnsana bu hayat ve çalışma gücünü veren ve insana başarı sağlayacak olan ancak gücü Allah'tır. Bundan dolayı insan bu hayat nimetine şükretmek ve bunu bir hayırla sona erdirmek için mübarek sabah namazını kılmakla yükünü tutulmuştur. İnsan sabahtan akşama kadar hayatının nimetlerinden yararlanıyor. Bu zaman içinde devamlı olarak maddi bir çalışma gayreti gösteriyor. Bu bir başarı eserdir. İşte bu başarıya şükretmek ve bu başarının ruhları duygusuzluk ve katılık içinde bırakmasına engel olmak için de öğle ile ikindi namazları farz kılınmışlardır. Akşamın yakınlaşması ile sona ermeye yüz bir günlük yaşayışının ve çalışmanın, ruha zevk veren bir ibadetle sona ermesi, bir mutluluk ve şükür nişanı ve bir kulluk görevi olacağından akşam namazı kılınmaktadır. İnsan daha sonra uyku alemine can atacaktır. Ölümün bir çeşidi olan, bu bakımdan da huzur ve istirahat devresi sayılan bu aleme, varmadan önce bir günlük hayata kutsal bir ibadetle son vermek, bir de o ölüme benzer aleme ilahi bir zevk ile uyanıklıkla geçmek, yaratıcımızın mağfiretine sığınmak, iyi bir sonuç olacağından da yatsı namazı Sonuç olarak gerek insanın ve gerek çevresindeki bütün varlıkların hayatlarında doğmak, büyümek, duraklamak, yaşlanmak ve sonra da ölüp gitmek gibi değişik beş safa meydana gelmektedir. Artık büyük bir nimet olan bu safalarda bir karşılık olmak, bu safalara bir karşılık olmak ve insanın maddi çalışmaları ile manevi çalışmaları arasında bir denge kurabilmek için beş rakit yakınlar namazların daha yüksek ve faziletli bir çare bulunamaz. Bizleri bu kutsal ibadetle yükümlü olmak şerefine ulaştıran ikramın çok bol mavudumuza ne kadar şükürse yine azdır. Namazlara ait niyetler. Namazlarda niyet de şarttır. Şöyle ki, niyet aslen bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir şeye karar vermesi ve girişin ne için yapıldığını düşünmek sizin bilmesi demektir. Namazla ilgili niyet Yüce Allah'ın rızası için ihlasla namaz kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağını bilmektir. Yapılan işlerin önemleri ve sevapları niyetlere göredir. İnsanın niyeti sırf Allah rızası için olmalıdır. İnsan yapacağı bir ibadeti şuurlu bir halde yapmalıdır. Yapacağı işte Allah rızası gibi yüksek bir gaye gözetmeli ve gaflet içinde bulunmamalıdır. Niyet kalbe aittir. Bununla beraber kalple niyet yapıldıktan sonra dilde de söylenmesi daha iyidir. Bir insan başlayacağı bir namaza kalp ile niyet edip de dili ile bir şey söylemese o namazı caiz olur. Fakat kalp ile niyet etmekle beraber şu vaktin farzını veya sünnetini kılmaya niyet ettin demesi daha iyidir. Bu şekilde hem kalp hem de dil ile niyet edilmesi sahih olan görüşe göre müstahattır. Kalpten niyet olmaksızın dille yapılan niyet sahih değildir. Farz namazlarla, bayram ve bitir namazlarında bunları yerine getirirken hangi vakitler olduğunu belirlemek gerekir. Bugünkü sabah namazına veya bugünkü cuma namazına, bugünkü bitir namazına, bugünkü bayram namazına diye niyet edilir. Yalnız farz namaza niyet etmek yeterli değildir. Böyle bir niyette farz namazlar tayin edilmiş olmaz. Fakat hangi namaz olduğu belirlenmek için vakit içinde bu vaktin farzını kılmaya diye niyet edilmesi kafi gelir. Rekatların sayısını anmaya gerek yoktur. Yalnız cuma namazı böyle değildir. Onu vaktin farzı niyetiyle kılmak olmaz. Çünkü asıl vakit öğlenindir, cuma'nın değildir. Nafile namazlara gelince bunlarda sadece namaza niyet etmek kafidir. Fakat şu vaktin ilk sünnetine veya son sünnetine niyet ettin diye de kılınırlar. Bu namazların müekket veya gayrimüekket olduklarını belirlemeye de gerek yoktur. Ancak teravih namazı için teravih <gülüyor> Teravih namazını, affedersiniz, teravih namazını veya vaktin sünnetini kılmaya niyet ettim demelidir. İhtiyat olan budur. Cemaate yetişip de imamın farzı mı yoksa teravih mi kıldığını bilmeyen kimse farza niyet ederek imama uyar. Eğer imam farzı kılıyordu ise uyanın da farzı sahih olur. Eğer imam teravih namazını kılıyordu ise ona uyan o kimsenin namazı nafile yerine geçer. Yatsı namazdan önce teravih kılınamayacağı için teravih yerine geçmez. Niyetin tekbir alma zamanına yakın olması da daha faziletidir. Daha önce de niyet edilebilir. Yeter ki niyeti ile tekbir arasında namaz aykırı bir hal bulunmuş olmasın. Örneğin bir kimse abdest alırken herhangi bir namazı kılmaya niyet etse... Sonra namaza aykırı düşen yiyip içmek ve konuşmak gibi bir işte bulunmadan namaz yerine varıp namaza başlarsa sahih olur. Bu arada hatırına o niyet dahi yine namazı sahih olur. Fakat tekbirden sonra yapılacak bir niyet ile namaz sahih olmaz. Tercih edilen görüş budur. Diğer bir görüşe göre de tekbir aldıktan sonra Sübaneke ve Eûz'den önce yapılacak niyet ile de namaz caiz olur. İmam Şafii'ye göre niyetin tekbire yakın yapılması şarttır. Farz namazı yerine getirilirken kazaya niyet etmek, kaza namazı kılınırken farza niyet etmek suretiyle namaz caiz olur. Örneğin bir kimse öğlen namazının vakti çıkmamıştır. İnancı ile öğlen namazının farzını yerine getirmeye niyet etse ve namazı tamamlandıktan sonra öğle vaktinin çıkmış bulunduğunu anlasa farza niyet ederek kılmış olduğu için namaz kaza yerine geçer. Bir kimse öğle gibi Vakit içinde hem öyle hem de ikindi namazını niyet etse bu niyet vakti girmiş olan namaz için geçerli olur. Vakti girmemiş olan namaz buna engel olmaz. Bir kimse bir vaktin farzına niyet ederek namaza başlayıp da sonra nafile kılıyormuş gibi bir zannla namazı tamamlasa bu namazı o farzdan sayılır. Çünkü namazın sonuna kadar niyetin hatırlanması şart değildir. Bir kimse nafileye niyet ederek tekbir aldıktan sonra farza niyet ederek tekrar tekbir alsa farz namaza başlamış olur. Aksi de böyledir. Yine bir kimse öğle namazının farzına niyet ederek bir rekat kıldıktan sonra ikinci namazının farzına veya bir nafile namazına niyet ederek tekrar başla, tekrar tekbir alsa öğle namazını bozmuş olur. Ve ikinci niyete göre namaza başlamış sayılır. Cemaat halinde imama uydurduğu zaman da niyet edilmesi lazımdır. Bugünkü öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim, uydum bu imama denir. Bu şekilde bir niyet yapılmazsa imama uymak da olmaz. Bir kimse sabah namazını bir kimse namaza tek başına başlamışken imama uymaya niyet ederek diliyle tekrar tekrar birazsa önceki namazı bozmuş ve imama uymuş olur. Bir kimse namaza tek başına başlamışken imama uymaya niyet ederek diliyle tekrar tek birazsa önceki namazı bozmuş ve imama uymuş olur. İmama uyan kimsenin kılacağı namazı belirtmek için yalnız imama uydun veya tida ettim diye niyet etmesi üstün tutulan görüşe göre yeterli değildir. İmamla beraber namaz kılmaya niyet ettim denilmesi de böyledir. Bir kimse imama uymaya niyet edip, namaza başladığı halde imam henüz namaza başlamamış bulunsa, bu uyuş sahih olmamış olur. Hatta Allah veya Ekber kelimesini, imam daha bitirmeden kendisi bitirse yine imama uymuş olmaz. Fakat ikinci kere olarak tekbir alsa bununla imama uymuş olur. Cemaatin imama uymaya niyeti, İmam Allahu Ekber deyip namaza başlamasından sonra olmalıdır ki bir namaz kılana uyulmuş olsun ve imamdan önce tekbir alınmış olmak ihtimali kalmasın. Bu İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşüdür. İmam-ı Azam'a göre cemaatin tekbirleri imamın tekbirine yakın olmalıdır. Çünkü bunda ibadette acele etme fazileti vardır. O halde niyetin önce olması gerekir. Bununla beraber imam daha Fatiha suresini bitirmeden tekbir alıp imama uyan bir kimse iftida yani başlangıç tekbirinin sevabına kavuşmuş olur. Kendisine uyan imamın kim olduğunu bilmek gerekmez. Hasan olduğu sanılan imamın Bekir olduğu anlaşılsa yapılan imama uyma niyetine bir engel teşkil etmez. Ancak Hasan'a uydum diye tarihinde bulunarak niyet edildiği halde imamın başkası olduğu anlaşılsa, iktidar yani imama uyan sahih olmamış olur. Çünkü bu kayda bağlanmış bir niyettir. İmam olan şahsın imamete niyet etmesi gerekmez. Ancak kadınların da kendisine uymalarının sahih olabilmesi için imamete niyet etmesi gerekir. Bunun için bir man ene imamün limen tebi'ani yani ben bana uyanlara imamım diye niyet etse kendisine kadınlarda uyabilirler. İmamet bahsine bakılsın. İftidah tekbiri, namaza Allahu Ekber diyerek başlanır. Bu bir iftidah yani başlangıç tekbirdir. Buna tahrime de denir. İftidah tekbiri ancak yüce Allah'ın şanını yüceltecek olan ona mahsus bir ifadeyle yapılır. Bununla namaza girilmiş ve dünya işleriyle ilgi kesilmiş olur. Tahrime, Hanefilere göre namazın aslen bir rükmü değil bir şartıdır, namazdan öncedir. Böyle olmakla beraber namazın rükünlerine çok bitişik olduğu için bu da bir rükmün sayılmıştır. Üç imama göre tahriyime de as aslen namazın bir rüknüdür. Bu ayrı görüşlerden bir takım meseleler doğar. Namaza başlarken Allahu Ekber yerine Allahu Kebir veya Allahu Kebir yahut yalnız Allah denilmesi de farz için yeterlidir. Bunlarda Yüce Allah'ın şanını yükselten mana vardır. Fakat şu ifadelerle namaza başlanmaz. Allahümnafirli, estağfirullah, billah, bismillah. Çünkü bunlar birer dua sözleridir. Yalnız tazimi ifade etmezler. Bir elif ziyade ederek Allahu Ekber denilmekle namaza başlanmış olmaz. Namaz içinde böyle denilmesi sahih olan görüşe göre namazı bozar. Çünkü mana değişmiş olur. Allah ismi celilinin elifine met uzatma ilavesiyle Allah denilmesi de şüpheyi ifade edeceği için namazı bozar Allah ismi Celinin elifine met uzatma ilavesiyle Allah denilmesi de şüpheyi ifade edeceği için namazı bozar alimlerden Muhammed İbni mukatile göre eğer namaz kılan kimse met ile metsizliği yani bir harbi çekip çekmeme halini ayıramayacak durumdaysa ise namazı bozulmaz Fakat önceki söz esastır Çünkü bu cehalet özür kabul edilmez Allahu Ekber yerine Fars'ta kullanılan kaf harfiyle Allahu Ekber denilse bununla namaza başlanmış olur. İmama olmak üzere ayakta alınan iftida tekbirinin tamamının kıyam halinde alınması şarttır. Bunun için rükû halinde bulunan bir imam uyan kimse kıyam halinde Allahu Ekber derken ekber sözcüğünü rükûya vardıktan sonra diyecek olsa imama uyması sahih olmaz. Namazlarda kıyam. Yani ayakta durmak. Kıyam, farz ve vacip namazlarda bir rükündür ve bir esastır. Bundan dolayı kıyama gücü yeten bir kimsenin oturarak kılacağı farz veya vacip namaz caiz olmaz. Rükümler farz olduğundan onlara riayet etmek gerekir. Bir hasta gerçek olarak veya yükmen ayakta durmaktan aciz kalsa namazını oturarak kılar. Bu şöyle olabilir. Ya hastalık gibi bir özürden dolayı gerçekten ayakta duramıyor veya sihatta olduğu halde şiddetli ağrılar duyacağından veya bulunduğu halden, daha kötü bir hale düşeceğinden korktuğu için ayakta durmuyor. Her iki halde de oturarak kılabilir. Gücü yetiyorsa rükû ve secdeleri yapar. Çünkü zorluklar kolaylığı kazandırır. Zaruretler de kendi miktarlarında bir ölçüye bağlanır. Bir hasta bir yere dayanmak suretiyle ayakta namaz kılmaya gücü yettiği sürece oturarak faz namazları kılamaz. Yine bir süre ayakta durmaya gücü yetiyorsa o sürece ayakta durur ve sonra oturarak namazı bitirir. Öyle ki yalnız tek tekbirini ayakta almaya gücü yeten kimse bu tekbiri ayakta alır. Son oturup namazını kılar başka türlü yapamaz. Bir hasta ayakta durmaya gücü yettiği halde rükû ve secdeye veya yalnız secde etmeye gücü yetmezse namazını ayakta kılması gerekmez. Oturup ima ile namaz kılar. Fazilet faziletli olan budur. Fakat imam Rüfer ile üç imama göre namazını ayakta ima ettiği kılması gerekir. İmadan maksat namazda baş aşağıya doğru eğerek rükû ve secde için yapılan işarettir. Ancak secde için yapılan eğilme hareketi rükû için yapılandan daha aşağı olması gerekir. Ayakta namaz kıldığı takdirde Kur'an okumaktan aciz kalacak olan bir kimse namazını oturup kırahatla kılar. Ayakta bir miktar okumaya gücü yeten kimse gücü yettiği kadar ayakta okur, geri kalan kısmı oturarak okur. Rükû ve sevde ile namaz kıldığı takdirde yarasından kan akacak kimse namazını ayakta veya oturarak ihmal ile kılar. Ayakta namaz kıldığı takdirde idrarını tutamayacak olan kimse de namazını oturarak bir ve secde ile kılar. Tek başına namaz kılınca kıyama gücü yettiği halde cemaatle kıldığı zaman buna gücü yetmeyen kimse ayakta namaza başlar sonra oturur. Gücü varsa rükü için yine ayağa kalkar ve rükü eder. Fakat namazı tekrar kılması gerekmez. Oturduğu halde de rükü ve secde etmeye gücü yetmeyen kimse başı ile ima ederek rükü ve secdesini, secdesini yapar. Secde için rükudan ziyade başına yer. üzerine secde etmek için yastık gibi bir şey temin etmesi uygun değildir. Bununla beraber böyle bir şey üzerine başını koyarak secde etmesi de caizdir. Bu durumda secde yerinin sertliğini duyarsa namazını rükü ve secde ile kılmış sayılır, duymazsa ima ile kılmış olur. Oturarak da namazını kılamayan kimse arkası üzerine yatar ve ayaklarını kıble yönüne doğru uzatır. Sonra rükû ve secde için ima ederek namazını kılar. Başı ile ima edebilmesi için omuzlarının altına uygun bir şey konur. Böyle bir hasta yüzü kıbleye yönelmiş olarak sağ yan üzerine yatıp ima ile rükû ve secde yapsa namazı yine caiz olur. Fakat gücü varsa arkası üzerine yatması daha faziletlidir. Bir hasta başı ile ima etmeye gücü yetmese namazını sonraya bırakır, kalbi ile kaş ve gözleri ile ima etmez. Bu hüküm İmam-ı Azam'a göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre bu durumda kalbiyle imada bulunmasa da göz ve kaşları ile ima eder. İmam ve ile İmam Şafi'ye göre de kalbiyle de imada bulunur. Diğer bir rivayete göre böyle bir hastanın acziyetli hali bir gün ve bir geceden fazla devam ederse bu zamanla ilgili namazları bütün kendisinden düşer. Aklı başında olsa da hüküm budur. Bir kimsenin baygınlığı bir gün ile bir geceden az devam ederse bu arada geçen kaza namazlarını eda eder. Fakat bundan çok devam ederse namazları üzerinden düşer. Bu azlık ve çokluk imam Azam'a göre saat itibariyledir. İmam Muhammed'e göre ise geçen namazların vakitleri itibariyledir. Bunun için İmam Muhammed'e göre geçmiş olan namazlar beşten fazla ise düşerler. Değilse düşmezler. Bu görüş daha sahih görülmektedir. Sonuç olarak namaz tam bir özür bulunmadıkça asla terk edilemez ve geciktirilemez. Aksi halde, acı halde yüce Allah'ın azabı çok şiddetlidir, pek korkmuştur. Onun büyük varlığına sığınırız. Bir özür dayanmaksızın fazla namazlar hayvan üzerinde kılınamaz. Bu hükümde vitir namazı ile cenaze namazı ve yerde okunmuş olan Sejd'a ayetinin dolayı yapılacak tilave secdesi ve kazası gereken herhangi bir namazda aynıdır. İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre sabah namazının sünneti de bir özür bulunmadıkça hayvan üzerinde kılınamaz. Yürümekte olan bir araba yürür halde olan hayvan hükmündedir. Onun için bir zaruret bulunmadıkça yürür halde olan araba üzerinde farz ve vacip namazlar kılınamaz. Yerde duran araba ise yer üzerindeki bir sedir bir veya bir saht gibidir. Üzerinde herhangi bir namaz kılınabilir. Yüzüp gitmekte olan bir gemi içinde bir özür olmaksızın bütün namazlar oturularak kılınabilir. Fakat ayakta kılmak daha faziletidir. Bu İmam-ı Azam'a göredir. İki İmam'a göre baş dönmesi gibi bir özür bulunmadıkça yürüyen gemi içinde farz namazlar oturularak kılınamaz. Çünkü ayakta durmak bir rükümdür ve bir özür bulunmadıkça terk edilemez. İmam-ı Azam'a göre ise gemide baş dönmesi galiptir, galip ise muhakkak hükmündedir. Deniz kenarında veya ortasında bağlı bulunan bir gemi eğer çalkalanmamakta ise yer hükmündedir. İçinde ayakta olarak namaz kılınabilir. Fakat çalkalanıp durmakta ise hayvan hükmünde olur. Mümkünse içinden çıkıp dışarıda namaz kılmak gerekir. Hareket halinde bulunan bir uçak da yürümekte olan bir gemi gibidir. Bunun da yürümesi ve durması yolcunun elinde değildir. Yürümekte olan deve gibi bir hayvanın üzerindeki mahmilin iki gözü hayvanın sırtı hükmündedir. Fakat durmakta olan bir hayvanın üzerindeki mahmilin yani içinde insan oturan eğerin iki gözü altına yere dayanmak için bir ağaç dikildiği takdirde yer üzerindeki sedir tahta ve minderlik gülde olur. Hayvan üzerinde namaz kılan kimse rükû ve secdeyi ima ile yapar. Secde için rüküden biraz daha fazla eğilir. Hayvan üzerindeki eğer gibi herhangi bir eşya üzerine başını koyarak secde edilmesi ise mekruhtur. Sünnet ve müstehap namazlar bir özür bulunmaksızın oturarak da kılınabilir. Fakat vaziyet ayakta kılınmalarındadır. Bunda alimlerin ittifakı vardır. İmam-ı Azam'a göre yalnız sabah namazının sünneti bundan müstesnadır. Özürsüz oturarak kılınmaz. Yukarıda buna işaret edilmişti. Teravih namazında özürsüz oturarak kılmak caiz ise de vardır. Bir kimsenin ayakta olarak başladığı nafile bir namazı. Yorulacak olsa bir yere dayanarak veya oturarak kılması caizdir. Böyle bir özür bulunmadıkça bir yer yere dayanılmasında veya oturulmasında kerahet vardır.